ve kıl mühdeset beda ve kıl beda zalalet ve kıl zalaletin fil nair. Sonra amma بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah azze ve sonsuz hamd ve şükür söyledikten sonra onun peygamberi elçisi kulu olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam'e salat ve selam olsun. Değerli misafirler, değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, evvelikle bugün bu organizeyi yapan Nasihat Derneği Paris'teki idarecilere ve onu destek veren kardeşlerime buradan teşekkür etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle onların böyle güzel hayırlı çalışmalarının devamını getirsin ve onları kat kat mükafatlandırsın. Değerli kardeşlerim sizlere de bugün hafta sonunuzu cumartesinizi bugün insanın tatili ailesiyle beraber olabileceği alışveriş yapabileceği bir gün olduğundan dolayı bunu dine ayırdığınızdan dolayı da Allah Azze ve Celle sizlerin mükafatını kat kat versin ve sizleri bu sohbetten sonra daha iyi Müslüman haline getirmeyi nasip etsin. Ve buradan ayrılırken de hepimizin günahlarını af etmiş olarak bizim buradan gitmemize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, konumuz duydunuz, okumuş oldunuz. Bilmeyenler için de tekrar etmek istiyorum. O da Allah Azze ve Celle'yi bilmek mi, birlemek mi? Allah Azze ve Celle'yi bilmek onu birlemeye götürür. Allah Azze ve Celle'yi bilmek marifetullah'tır. Allah Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildiriyor ki İsra Suresi'nde bu Kur'an-ı Kerim insanları en güzele ileteceğini, en doğrusuna, en yüceler yücesine ileteceğini bildirmektedir. Ve aynı zamanda müminlere de müjdeleyici bir haber vermiştir. O inananlar, bu Kur'an'a iman edenler, Allah'ın emirlerini yaşayıp hayatlarını sürdürenlere ise salih amellerle imanlarını süsleyenlere ise büyük bir mükafat, ecram kebira dediği büyük bir sevap vereceğini ve buna iman etmeyenleri ise onlar için de ahiret gününde çok acı verici ceza beklediğini bizlere bildirmektedir. Öyleyse biz inananlar ne dedik? رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّمْ وَبِالْاِسْلَامِ دِينَمْ وَبِمُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem نَبِيَّ Kim bu üç cümleyi söylerse ona cennet farz olmuştur buyuruyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Nedir o? Ben Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da aleyhissalatü vesselam'dan razı oldum demesi nedir? O kişinin cennete girmesi farz olmuştur. Yani bu büyük bir müjdedir. Eğer kişi Rabbini tanırsa, İslam dinini yaşamaya çalışırsa ve o İslam dinini de onun elçisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu şekilde izlerse ona cennetin farz olduğunu bildirmemiz peygamberimizin bir sözüdür ve bu sözü de Allah Azze ve Celle'den almıştır. Öyleyse ahirette, cennette bizleri büyük bir mükafat bekliyor. Onlar cennette ebedi kalacaklardır deyince, yani asla cennetten bir daha çıkartılmayacaklar. Asla cennet nimetleri onlardan kesilmeyecek ve asla orada ölmeyecekler. Bu çok önemlidir. Ahirette Allah'ın bize vermiş olduğu söz nedir? Müslümanın, iman eden insanın salih amel işleyenler, Allah'a şirk koşmadan, ortak koşmadan hayatlarını sürdürüp ölenlerin cennete girmesi haktır. Ve cennette ise nimetler kesilmeyecek, devam edecek. İki, orada hayat sona ermeyecek. Ve üç, oradan asla çıkartılmayacaklar. Yani kimse demeyecek ki cennette yeter kaldın hadi çık tekrar buradan sana denilmeyecek. Ve bu da Allah'ın sözüdür. İnnallah'a. Allah asla sözünden gelir caymaz. Yani bir şeye söz vermişse Allah'tan daha çok sözünü tutan hiç kimse yoktur. Öyleyse bu mükafat cennette. Allah'ı bilip onu birleyenler için. Peki bu dünyada bizim mükafatımız yok mu? Bu dünyada Allah azze ve celle senin mutlu olmanı istiyor. Dünyayı öyle göreceksin ki anlamanız için söylüyorum. Dünya, zorluklar, meşakkatler olan bir yeridir. Kötülüklerin yaygın olduğu yerdir. Ve şeytanın durmadan tuzak kurmuş olduğu yerdir. Bunun karşılığında Allah Azze ve Celle dünyada sana bir cennet vaat ediyor. Dünyada da hayatını mutlu yaşayabilirsin. Diyor ki benim cennetime gir. Yani İslam dinine girmek, cennete girmek gibidir bu dünyada. Müslümanca yaşamak insanın mutlu olmasına en büyük sebeptir. Birazdan anlatacağım neden. Ama iyi anlaman için, o bahçeye girdin mi, istediğin şekilde mutlu olacağını, Allah Azze ve Celle bizlere bu dünyada vaat ediyor. Ancak bu bahçeye girmen için bir şifre var diyor. Nasıl cep telefonun pin kodu varsa, bu bahçenin girişi içinde, dünyadaki bahçede mutlu olabilmen için, rahat yaşayabilmen için, ve insanların sana saygılı bir şekilde konumda yaşamak istiyorsan, kötülüklere uğramak istemiyorsan o zaman bir şifre var. Ve o bahçenin başında da bir bekçi koymuş. Nedir bu şifre? La ilah illallah Muhammedun Resulullah. Bizlerin bahçe sahibine diyemeyiz neden böyle bir şifre koydun? Çünkü bahçe onun bir bahçe sahibi. İstediği kuralları koyabilir. Kimse ona diyemez ki şurada domates ekemezsin, şurada ağaç ekemezsin diye bir şart getiremez. Niye? Çünkü bahçıvanın Bahçesinde istediğini eker, istediği meyveyi orada yetiştirir. Aynen bu dünyada Allah Azze ve Celle bizlere İslam dininin bir kurtuluş olduğunu, ancak bununla yaşayabileceğimizi ve bu dinin, Sadece bu dünyada seni mutlu etmeyecek. Öldükten sonra kabirde de seni mutlu edecek. Mahşer gününde de seni mutlu edecek. Ve Allah'ın huzurunda da dirildiğin zaman hesap verdiğinde de İslam seni mutlu edecek. Ve bir de cennete girdiğinde. Yani dört merhalede sana İslam dinine ihtiyacın var. Bu çok önemli. İslam dinine niye bu kadar ihtiyacımız var? Müslümanca yaşamanın Önemiyeti nedendir? Çünkü sadece bu dünyada mutlu olmayacaksın. Hem kabirde mutlu olacaksın, hem mahşer gününde, ahiret gününde mutlu olacaksın. Allah'ın huzurunda durunca mutlu olacaksın. Ve hem de cennete girmen için İslam'a ihtiyacın var. Öyleyse İslam'a sadece bu dünyada ihtiyacımız yok. Ama bu dünyada anlamamız için, mutlu olabilmem için Şifre koymam lazım. Şifreyi kapıya girebilmem, girebilmem için İslam'a bir şifresi var. Bunu koyan da Allah Azze ve Celle'dir. Nedir bu şifre? İki cümleden oluşmaktadır. Aynı cep telefonu gibi. Sen cep telefonuna şifre koydun. Birisi diyebilir mi ki bu şifreyi böyle koyamazsın. İstediğin rakamı koyarsın cep telefonuna. PIN kodu diyorlar. PIN koduna istediğin şifreyi ayarlarsın. Onu kim girdiği zaman telefona girmiş olur. İslam'a da Allah Azze ve Celle'ye İslam için bir şifre koymuştur. Biz buna ne diyoruz? Kelime-i Tevhid diyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe ne demek? Allah'tan başkası gerçek manada ibadete layık değildir. İkinci bölüm çok enteresandır. Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'dür, elçisidir. Neden Allah Azze ve Celle bir mahlukun ismini şifreye koymuş? Çok önemli bu. Yani Muhammed'in ismini koyması aslında bizler için çok büyük bir ibrettir. Niye? Çünkü diyor ki ey insan bu Muhammed'in ismini ben buraya koyduysam burada sana ben bir pay çıkartmanı istiyorum. Nedir o pay? Muhammed benim katımda çok önemlidir. Onun ismini, o kelimeni şifren içine koymam, bulundurmam, onun benim katımda ne kadar değerli olduğunu ve ona uymanın ne kadar önemli olduğunu sana izah ediyor. İsteseydi oraya Hans da koyardı, Peter da koyardı, Pierre de koyardı ama oraya Muhammed'i koydu. Öyleyse bu isim çok önemliymiş. Bu şahıs Allah azze ve celle bunu bahçesinin başına koyuyorsa Şifre olarak bil ki bu isim çok kıymetlidir. Yani bu isim sana sadece dünyada fayda vermeyecek. Ölümde de fayda verecek. Kabirde de fayda verecek. Ahiret gününde de fayda verecek. Allah'ın huzurunda durduğun zamanda fayda verecek. Ve cennete girmende de yine Muhammed sana ne yapacak? Fayda vereceğini anlaman lazım. Öyleyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da kıymetini anlamamız lazım. Nasıl ki Allah Azze ve Celle'yi bileceğiz, marifetullah diyoruz, Allah'ı doğru bilmek ve onun istemiş olduğu şekilde kulluk yapmak ne kadar önemliyse marifetun nebihi onun elçisini bilmek de o kadar önemlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ancak İslam'ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu şekilde uygulanırsa kabul edeceğini bildiriyor peki ne mükafatımız olacak? Bu dünyadaki mutluluk nedir? Ben eğer İslam'ı Allah'ın istemiş olduğu şekilde yaşarsam benim amacımı dünyada ne elde etmiş oluyorum? Birincisi değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in Nahir Suresinin 97. ayetinde bizlere şu vaatte bulunuyor. Men amile salihan min zekerin el unsa ve hu mu'minun kim erkek olsun, kadın olsun, mümin olarak yaşarsa biz ona ne yapacağız? Güzel bir hayat yaşatacağız diyor. Allah'ın vaadidir bu. O yüzden ne kadar krizler olsa da o Müslümanın göğsü her zaman geniş olacak. Görüyoruz insanlar milyarderler bir ekonomik krizinde Almanya'da ben yaşıyorum. Kaç kişi kendini intihar etti, kafayı yedi, ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyor. Ama bir Müslüman ne kadar zorlukları da olsa Allah diyor ki o çünkü salih amel işliyor, bana itaat ediyor, kulluk yaptığından dolayı ben ona güzel bir hayat yaşatacağım. Öldükten sonra da onu en güzel bir şekilde mükafatlandıracağım diyor. Bu birinci vaat. Dünyadaki Müslümanca yaşamanın Allah'ı bilin onu birlemenin mükafatı neymiş? Dünyada güzel yaşayacağız. Eğer bir Müslüman diyorsa ben depresyondayım. Var öyle bazen. Müslümanı görüyorsun diyor ben depresyon geçiriyorum. Hanımın depresyon geçiriyor. kızım depresyonlarda. Demek ki o insan Allah'ı yaşamıyor. Allah Azze ve Celle'yi tanımamış. Salih ameli yok. Bakın ona salih ameli görmeyeceksiniz. Varsa da çok azdır çok cüzdür. Haftada bir kere cuma namazına gider. Onun dışında Allah'la neredeyse hiçbir ilişkisi olmadığını görmekteyiz. Öyleyse salih amel peygamber aleyhissalatü vesselam'ı göstermiş olduğu şekilde yaparsa Allah ona güzel bir hayat vaat ettiğini bizlere bildiriyor. Ve ikinci sözü nedir? Kim dinini yaşarsa onu yeryüzünde görür yeryüzünde söz sahibi edeceğini vaatte bulunuyor. Ve bunu da Allah Azze ve Celle Nür Suresinin 55. ayetinde bizlere bildirmektedir. Nedir o? Diyor ki Allah Azze ve Celle sizlerden kim iman ederse, salih iman, salih amelde de bulunursa onu biz yüzünün varisleri kılacağız. Nasıl onlardan öncekilerine bu sözü verdiysek sizlere de bunu sözünü veriyoruz. Yani Müslüman asla aşağılanmış, geri kalmış olmayacağını Allah Azze ve Celle vaat bulunuyor. Demek ki eğer bugün Müslümanlar geri kalmışsa, dinlerinde hakir görülüyorsa çoğunun imanında problem olduğunu ve amellerinin Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu şekilde olmadığını anlamaktayız. Ve yine değerli kardeşlerin Allah Azze ve Celle bizlere vaatte bulunuyor. Diyor ki eğer Müslümanca yaşarsan ömrünü uzatacağım. Kur'an ve sünnete göre yaşarsan yani peygamberin sünnetine ne kadar sığınmış olarak yaşarsan ben diyor onun ecelini, ömrünü uzatacağım ve bunu da İbrahim suresinin 10. ayetinde buyuruyor. Diyor ki وَيُوَخِّرُكُمْ ila اَجَلِمْ musamma. Allah'ın vaadidir. Kimdir bu? Kim Allah'a dua ederse, kim Rabbini tanırsa ...ve onu ibadette birlerse... ...birazdan geleceğiz... ...nedir Allah'ı birlemek, tanımak nedir... ...geleceğiz... ...ama önce bu mükafatları anlayın ki... ...bu konu ne kadar önemli olduğunu hissetmeniz için... ...öyleyse Allah Azze ve Celle... ...bize vaadi nedir... ...kim dilini yaşarsa... ...ona bağışlayacağım diyor... ...günahlarını sileceğim... ...ve ayrıyeten onu uzun ömürlü yapacağım... ...ve ne kadar sünnete sarılmış olursa... ...yani sünneti tatbik ederse o kadar ömrü de uzun olacak. En basit örnek vereceğim size. Bu çağımızda yaşamış olan alimlere bakalım. Ehli sünnet alimleri, Kur'an ve sünnetin yayılmasında bu çağda hizmet etmiş olan, başta kimdir mesela? Şeyh Abdülaziz bin Bas rahimallah 93 yaşına kadar yaşamıştır. Şeyh Albani rahimallah 88 yaşına kadar yaşamıştır. Şeyh Useymin Kur'an ve sünneti yayan ve bunda akideyi tebliğ eden hocalardan bir tanesi 80 yaşın üzerinde yaşamıştır. Yani ne kadar kişi Kur'an ve sünneti yaşarsa ve bunu tebliğ ederse Allah Azze ve Celle kişinin ömrünü uzatacağını vaat ediyor. Çünkü normalde bu ümmetin ömrü 60 ile 70 arasındadır. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle bu ümmetin ömrünü 60 ile 70 arasında kılmıştır. İstisna kimdir? Allah'ın ayette buyurmuş olduğu gibi dinini tebliğ eden, yaşayan, bilinçli bir şekilde bunun için hizmette bulunanın ömrünü de uzatacağını bildirmektedir. Öyleyse bunun dışında Allah Azze ve Celle bizlere daha bir sürü sözlerde bulunuyor. Eğer Müslümanca yaşarsak, dinimize sorumlu bir şekilde yaklaşırsan, Allah'ın emirlerine onun istemiş olduğu şekilde uygularsak ve peygamberine itaati gösterirsek o zaman daha ne türlü faydamız olacak? Bu dünyadaki faydalar nedir? Başkası Allah'ın yardımı bize gelecek. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki nur." Allah Azze ve Celle iman edenlerin velisidir. Yani destekçisidir. Onların korumu, koruyucusudur. Ve onların yanında olacaktır, yardımıyla, desteğiyle o müminlerin yanında olacak ve onları karanlıklardan ışığa çıkartacak. Düşünün şimdi bu oda kap karanlık olsa, kapının nerede olduğunu bilmesek insanlar sağa sola dolaşarak da nereye gideceğini bilmezler. Ama ışık olduğu zaman herkes kapıyı görür ve kimseye zarar vermeden buradan çıkabilir. İşte iman da budur arkadaşlar. Allahı bilirse. Allah Azze ve Celle'yi billerse ve sadece ona kulluk yaparsa o zaman ne olacak? O kişinin ışıkta olduğunu tehlikede olmadığını ve kim de Allah'ı tanımazsa görmemezlikten gelse kulaklarını kapatıp ayetlerini duymak istemese o da bilsin ki karanlık içindedir. Hep kendini tatmin edecek bir şeyler yapmaya çalışacak ama her zaman ziyanda olacak zararda olacağını Allah Azze ve Celle bildirmektedir. Öyleyse teslim olmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Aslında şu anlaşılıyor bütün bu konuştuklarımızdan Müslümanın olmanın manası Allah'a teslim olmakmış. İslam zaten teslim olmaktan geliyor. Allah Azze ve Celle'ye kayıtsız şartsız teslim olacağım. Çünkü biliyorum ki Allah asla benim kötülüğümü istemez. Allah Azze ve Celle senin mutsuz olmanı istemez. Eğer bir insan diyorsa ki İslam beni mutsuz etti yalan söylüyordur. İslam asla bir insana mutsuz yapmaz. Allah Azze ve Celle sen mutsuz olmayasın diye senin hakkında dedikoduyu bile haram kılmış arkadaşım. Senin malına kimse ziyan etmemesi için sen mutsuz olmayasın diye hırsızlığı haram yapmıştır. Ve hırsızlığı en ağır şekilde cezalandırmıştır. Senin namusuna, ırzına sen mutsuz olmayasın diye saldırmayı en büyük günahlardan saymıştır. Öyleyse İslam baştan sona kadar bu dünyada senin mutlu olmanı istiyor. Öyleyse böyle bir güzel bir yaşam varken beni bu teslim olmaktan ne alıkoyuyor? Demek ki ya dinimi bilmiyorum, Allah Azze ve Celle'yi tanımıyorum, kitabından haberim yok. Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'dan haberim olmadığının en büyük bir belirtisidir. Öyleyse bunu bilen bir insan, mutlu olmanın yolunu arayan bütün insanlık mutlu olmayı arıyor. Bütün insanlık üç tane soru için dünyaya gelmiş. Kim beni gönderdi buraya, niçin buradayım ve nereye gideceğim? Bunu Almanı da, Fransızı da, Türkü de, Kürdü de, Arabı da bu sorunun cevabını aramaktadır. Ben niye bu dünyaya geldim? bu dünyadaki görevim nedir? Amaç nedir burada var oluşum ve öldükten sonra nereye gideceğim? Bu soru insan bilmesi için milyonlarını harcıyor, vaktini harcıyor. Üniversiteler kurulmuş. Uzmanlar, araştırmalar yapıyor. Bu üç tane soruyu cevaplamak için. Halbuki İslam dini bunu bu cümleleri, soruları bize cevaplamış. En tu'minu billah Allah'a iman etmenle soruyu cevaplandırmış oluyorsun. Biz Allah'tan geldik. Allah için buradayız. Ona kulluk yapmak için bu dünyadayız. Ve ölümden sonra da yine Allah'a Azze ve Celle'ye geri döneceğiz. Cevabı bir dakikada aldık. Ne üniversitede okumana gerek var ne milyon para harcamana ihtiyacın var. Bunu Allah Azze ve Celle bizlere kitabında peygamberin sünnetinde en güzel şekilde detaylı anlatıyor. Öyleyse Dünyada mutlu olmak ancak İslamla olacağını anlamamız lazım ki Allah'ı bilelim. Allah Azze ve Celle'in bize verdikleri en güzel, en adaletli, en merhametli, en sevimli ve en doğru olduğunu önce anlamamız lazım. Ne kadar insanlar teklifler getirseler Allah'ın getirdiği her zaman daha güzeldir ve daha doğrudur ve daha sağlamdır. Bunu bilmeniz lazım. Çünkü zaten kendisi de bunu Maide Suresi'de bildirmektedir. Şayet bu kitap Allah'ın dışında başkasından olsaydı içinde çok çelişkiler olurdu. Eğer bugün insanlık hala Kur'an'a ihtiyacı varsa muhtaç iseler çünkü bunun Allah katından ilahi bir kitap olduğundan dolayıdır. Her okuyuşunda Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi her okuyuşunda yeni istifadeler ediyorsun yeni bilimler elde ediyorsun daha önce görmediğin meseleleri o ayetlerde görebiliyorsun öyleyse Allah'ı biz gerçekten tanıyor muyuz ve Allah'ın istemiş olduğu şekilde kulluk yapıyor muyuz ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu bizlere anlatmış olduğu İslam'la bizim İslam aynı mı bunu düşünmemiz lazım ve bunun hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Allah Azze ve Celle kitabında buyuruyor ki kitabun enzelnâhu ileyke liyeddebber ayatihi. O diyor Allah Azze ve Celle bizlere saat suresinin 29. ayetinde bizler sana bir kitap indirdik. Bu kitabı okuyasınız diye değil düşünesiniz diye ayetlerini indirdik diyor. Öyleyse sadece kuru okumak Kur'an'ın amacı değilmiş. Allah'ın hükümlerini, Allah'ın emir ve yasaklarını sadece okumakla görevli değilmişiz. Ya neymiş? لِيَدَّبَّرُ <gülüyor> Ayetlerini, hükümlerini, emirlerini, yasaklarını, yolunu idrak edeceğiz. Tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Ey Rabbim bununla amaç nedir? Bununla bizde ne isteniliyor, gaye nedir diye düşündüğün zaman o zaman bambaşka bir İslam göreceksin. Tertemiz, doğru adaletli insanların yanlış düşüncelerinden, hurafelerinden, karıştırılmış oldukları şirklerden uzak tertemiz bir İslam göreceksin. Ve okudukça sevgin ve muhabbetin de o kadar yükselecek. Ama Allah Azze ve Celle bizlere aynı kitabında buyuruyor ki وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا yalemun". Ama çoğu insanlar bunu idrak edemeyecek diyor. Şimdi sana soruyorum. Senin ve benim Allah'ın kitabını anladığımız ne kadar malum? Senin ve benim Allah Azze ve Celle'yi bildiğimiz ne kadar malum? Ve nerede senin bu garantin var ki? Allah Azze ve Celle diyor ki çoğu insanlar, demiyor çoğu kafirler, çoğu insanlar yani hepimiz için alıyor. Hem Müslümanı hem de gayrimüslimini alıyor. Çoğu insanlar bunu anlamazlar diyor. Öyleyse anlamadığımız mı yoksa anladık mı? Hangisindeniz diye bunu insan kendine sorması lazım. Bugün dünyada sen neye değer veriyorsun? İşe değer veriyorsun, ekmeye değer veriyorsun... İşte iyi bir hayata değer veriyorsun. Niçin? Çünkü bunlar olmasa güzel yaşayamazsın, kiranı ödeyemezsin, arabaya binemezsin, seyahat edemezsin, tatile gidemezsin, çocuğunun okul masraflarını karşılayamazsın. Ama diğer tarafta ebedi hayatın söz konusu. Bugün Türkiye'ye giderken, tatile giderken en az iki bavul götürüyorsun. Çamaşırların var, elbiselerin var, diş macununa kadar götürüyorsun pasportunu kontrol ediyorsun acaba tarihi var mı oturma iznin Fransa'daki oturma iznin var mı da? müddeti kadardır diye kontrol ediyorsun gideceğin 3 hafta 5 hafta 6 haftalık bir tatil için bir sürü önceden hazırlık yapıyorsun uçak bileti rezervasyonu alıyorsun efendim bilet parasını havale ediyorsun her şeyin mükemmel olmasını sıkıntısızca bir tatil yapman için bir çaba gösteriyorsun Peki ebedi hayata gitmen için ne türlü hazırlığın var? Yarın öldüğün zaman Allah'ın huzuruna çıkacaksın. O büyük buluşma için kendini ne kadar hazırladın? Kendini ne kadar süsledin? Allah Azze ve Celle seninle görüştüğü zaman sana güzel bir şekilde görmesi için ne hazırladın? Çünkü Allah Azze ve Celle senin en kıymetli yerine bakacak, kalbinin içine bakacak. Ve kalbinde iman yoksa, Allah'a teslimiyet yoksa, Allah'a itaat yoksa, peygamberin yolunda yürümek yoksa, o zaman sen ne getirdin? Öyleyse kalbin Allah için çarptığını ne kadar çabayla gösteriyorsun? Bunu da bu dünyada göstereceksin. Çünkü ameller kişi öldüğü zaman duracaktır diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu dünya nedir? Çalışma dünyasıdır. Mahsulü ise ahirette alacaksın. Ahirette artık çalışma yoktur. Bu dünyada ne ektiysen ahirette de onu biçeceksin. Öyleyse Allah Azze ve Celle senden istemiş olduğu mesele nedir? Bunu iyi idrak etmen lazım. O da nedir? Onu tanımak. Allah'ı tanımak ve sonra ikinci adıma gitmek. Onu tanıdıktan sonra onun emirlerine, onun istemiş olduğu şekilde yaşamak ve yaşamaya çalışmak. Ama maalesef bugün bir insan tatile gitmesinde göstermiş olduğu özeni, bir meslek arabada göstermiş olduğu özeni dininde Allah'a karşı, dinine karşı göstermemektedir. Niçin? وَلَاكِنَّ اَكْسَرًا لَا سِلَا Çünkü dinin kıymetini anlamamış. Dinin değerlerini idrak edememiş. Ve öyle bir toplumun içinde yaşıyoruz ki maalesef medya olsun, belli kurumlar olsun o kadar çalışma yapıyorlar ki insanlar dinden uzaklaşması için boş işlerle meşgul olması için işte diziler, işte bilmem eğlenceler yılbaşıdır, yok bilmem şu bayramıdır falan bayramıdır diyerekten insanları aşk ile gereksiz işlerle ne yapıyorlar? Meşgul ediyorlar ve asıl yaratılmış olan amacı unutuyorlar. Öyleyse akıllı insan kimdir? Dinini, Rabbini bilen ve Rabbinin emirlerine istemiş olduğu şekilde yürümesidir. Ve hemen size şunu da söyleyeyim. Allah Azze ve Celle bizlere Kur'an-ı Kerim'de bir haber vermektedir. Şeytan diyor ki Allah Azze ve Celle bildiriyor. Ben çoğuna benim düşüncemi ikna ettireceğim diyor. İblis, Allah ona lanet etsin, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ben çoğu insanlara benim düşüncemi kabul ettireceğim. Yani tasdik ettireceğim. Yani bu hayat eğlenmek içindir, yaşanmak içindir. Din falan bunlar hepsi safzata. Bunlar ölüm bizden çok uzak. Daha 60-70'e gireyim o zaman dilimi düşüneceğim diyerekten. Ben onlara öyle bir ters düşünceler vereceğim ki daha sen gençsin, evlendikten sonra örtülürsün, daha cuma namazı için daha erkendir, daha beş vakit namaza başlama, hacca elinden sonra gidersin, emekli ol, ondan sonra diyor bu görüşleri ben onlara tasdik ettireceğim. Ve halk tarafından da böyle görüşler hepsi kabul görüyor, tasdik görmüş. Halbuki bu sözler kimin? Şeytanın sözleri. Çünkü vesselam buyuruyor ki şeytan kişinin damarında kan damarlı dolaştığı gibi kişiye vesvesede de bulunur, içinde dolaşır. Öyleyse eğer birisi sana diyorsa daha erken bunlar aşırılıktır. İşte bu dinde böyle bir şey yoktur diyorsa ve sen de bunu hemen tasdik ediyorsan bil ki şeytanın ağzıyla konuşuyorsun. Şeytanın ağzıyla konuşmaman için ne yapman lazım? Allah'ını bilmen lazım. Peygamberini tanıman lazım. İslam dinini tanıman lazım ki diyebilesin ki arkadaş bir saniye. Böyle değil dinimiz. Allah Azze ve Celle beş vakit namazı farz kılmış. Her namaz kılmada günahlarının tökülmesine bir sebeptir. Her rükûya gitmem, her secdeye gitmem, her abdest alışın senin günahlarına kefarettir. Bir günahını borcunu sildirmek için gece gündüz çalışıyorsun. Allah Azze ve Celle ise bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğun günahını bir oruçla, bir namazla siliyor. Böyle bir altın fırsat sana vermişken nasıl olur da ben böyle bir ibadetten, böyle bir kulluktan mahrum kalırım. Az ikindi namazını kıldık. Eğer bir insan ikindi namazını kılmıyorsa... Şu peygamberin sözü aklında olsun. Kim ikindi namazını kaçırmışsa, kılmamışsa dünyasını heder etmiştir diyor. Yani dünyada ne var? Saraylar var, altınlar var, yumuşlar var, bir sürü nimetler var. Altı milyar insan var. Hepsini zararına yani Düşün Düşünün yani nasıl olur? Bir Müslüman bir ikindi namazını kaçırabilir. Eğer kılmıyorsa demek ki şeytanı tasdik etmiştir. Şeytan ne diyor? Ben onları diyor tasdik ettireceğim. وَلَقَدْ سَبْلَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ فَتَّبَعُهُ Diyor ki onlar iblisin dediklerini tasdik edecekler. Kılma ya! Aşırıdır bunlar. Ya bu sakalcılara dikkatli ol. İşte şuraya gitme bu camiye gitme diyerekten sadece insanların şeytanın sözüyle korkutmaktadırlar. Dur kardeşim din bellidir. Kim din adına konuşursa ispat isteyeceğiz. Kim Allah adına konuşuyorsa, peygamber adına konuşuyorsa kaynak isteyeceğiz. Kaynakta varsa, kitapta varsa, peygamberin sünnetinde varsa kabul edeceğiz, inkar etmeyeceğiz. Eğer inkar ederse, şeytanı tasdik etmiş oluruz. Ama yoksa da velev ki sakallı olsun, havada uçsun, Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde yoksa o zaman da kabul etmeyeceğiz. Ama bir insan diyorsa ki ikinci namazı farzdır. Ve namazını kılmayan dünyasını bugün batırmıştır de diyorsa sen buna sinirlenmemen lazım. Tevbe etmen lazım. Allah'ım ben bir daha böyle bir fırsatı kaçırmak istemiyorum. Çünkü bu fırsat belki bir daha yarınki ikinci namazına gelmeyebilir. Var mı garantin burada Saat Selamet evine varacağına? Var mı garantin yarına çıkacağına? Öyleyse akıllı insan Rabbi için yaşar. Rabbini bilerek yaşar. Ve onu birleyerekten, ona kulluk ederekten yaşamaya çalışır. Öyleyse değerli kardeşlerim, şeytan sadece bizlere boş vaatte bulunuyor. Ve bizlere boş umutlar veriyor. Ve bizlere boş sözler vererekten bizi gurura getiriyor. Eğer bir insana Allah'ı anlatıyorsan, peygamberi anlatıyorsan, hiddetleniyorsa, sinirleniyorsa bil ki onda gurur var. Bu gurur da şeytanın bir vasfıdır. Öyleyse ister misin şeytana benzemek? Hayır. Öyleyse niye gururlanıyorsun? Niçin seni yaratan Rabbine secde etmiyorsun? Seni engelleyen neydi? Ya eyvahil insanu ma garrake bi rabbike'l kerim Ey insan seni ne aldattı ki kerim olan çok veren Allah'a sen uzakta kaldın. Allah kerimdir. Kerim ne demektir? Çok bağışlayıcındır, çok verendir. Yani sormadan verir. Bak sen ondan hava istemeden sana hava verdi. Sen su istemeden sana su verdi. Sen rızık istemeden sana rızık verdi. Sen daha sıhhat istemeden sana sıhhat verdi. Allah kerimdir. Çok verirdir. İstemeden verir. İstemeden sen daha sana aile verdi. Baba verdi, anne verdi. Seninle ilgilenen insanlar verdi sana. Sen bunları görmüyor musun ey insan diyor. Seni ne aldatıyor halaki? ki iki rekat demaz kılmıyorsun. Kitabımı okumuyorsun. Peygamberimi tanımıyorsun. O şifreyi çözmüyorsun. Bunlar eğlence için verilmedi. Bunlar oyun eğlence için yaratılmadı. Sen her gün yaşlanıyorsun. İsteyerek mi yaşlanıyorsun, istemeyerek mi yaşlanıyorsun? Sen bu dünyaya İsteyerek mi geldin, istemeyerek mi geldin? Sen güneşi tutabiliyor musun? Zaman devam gitmesin diye, yaşlanmaman için. Ve istemeyerek de öleceksin. Bir gün vakit gelecek. Hepimizin ne zaman öleceği de şu anda Allah katında bellidir, malumdur. O vakit geldiğinde ne bir dakika öne gider ne de bir dakika geriye gider. Ve öleceksin. Ve bunu hiçbir akıllı insan demez ki ben ölmeyeceğim. İnsanlık ittifak etmiştir. Müslümanı ve da gayrimüslümana da her insan öleceğini. Eğer bir insan diyorsa ki ben ölmeyeceğim o akıl hastasıdır. Yani özürlüdür o. Ama her akıl sahibi bunu kabul etmiştir. Öleceğini. Ve öldükten sonra istesen de istemesen de Allah'ın huzuruna çıkartılacaksın. İstesen de istemesen de hesap vereceksin. Ve diyor sadece iki tane yer var. Birisi cennet Diğeri cehennem. Allah cehennemle konuştu. Ey cehennem seni ben yarattım ve senin için ehil de dolduracağım diyor. Seni ben insanlarla dolduracağım diyor. Ey cennet seni ben yarattım ve seni de insanlarla ben dolduracağım diyor. Öyleyse iki yer var. Ya cennete gideceğiz ya cehennemi Allah korusun. Cennet varken nasıl olur da cehennemi isteriz? E sana gülerler ya derler sen aklın nerede yani burada bin euro varken ben on kuruşu alacağım dersen adama gülerler derler bu kafadan mı burada bin varken sen senti istiyorsun burada cennet var Allah var öbür tarafta azap var hangisini seçersin eğer ya bana ateş dokunmaz diyorsan bu sözde de samimi değilsin niye hemen deneme yapacağız Elini beş dakika ateşe koyacaksın. Eğer ne zaman elini beş dakika ateşte hızgın ateşte tutabiliyorsan o zaman ha saygın var maşallah derim. Ama bir saniye dahi ateşe tahammül edemeyen bir insan nasıl olur da utanmadan sıkılmadan dersin yalan söyleyerekler ben ateşten korkmuyorum Bu dürüst değildir. Yakalım o zaman deneyelim. Bir an bile elbisene gelse hemen heyecandan giriyorsun. Nasıl dersin ebedi yanmak, ateş bana vız gelir. Bunu diyen şeytanı tasdik ediyor. Şeytan çünkü öyle diyor, ateş sana dokunmaz diyor. O da tasdik ediyor bunu. Hemen testini yapalım, denemesini yapalım. Çünkü insan söylediğini ispatlaması lazım. Yoksa yalancıdır, bir kıymeti yoktur. Öyleyse bizler istesek de istemesek de öleceğiz İstesek de istemesek de Allah Azze ve Celle'nin huzurunda duracağız. Hesap vereceğiz. Ve istesek de istemesek de iki konaktan bir yerine yerleştirileceğiz. Ebedi olarak ve bir de oradan çıkartılmayacak. Allah Azze ve Celle bizleri cennetlik ehlinden eylesin. Öyleyse şu ayet hep aklınızda olsun. Allah'ı bilip bilmediğinizi kendinize sorun. Diyor ki Allah Azze ve Celle kitabında أَفَلَا el Kur'an, Onlar hiç Kur'an'ı düşünmezler mi? Üzerinde tefekkür etmezler mi? Em, çok önemli burada, veya, eğer düşünmüyorsa, em, veya أَلَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Veyahut da onların kalbini kilitlenmiştir. Kur'an'ı düşünenler, Kur'an'la yaşamak isteyenler kurtuluşdadır. Kur'an'ı okumuyorsa, Allah'tan haberi yoksa, Allah'ı birlemek nasıl olacağını bilmiyorsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamını tanımıyorsa, İslam dinini kaynaklarından bilmiyorsa, Allah azze ve celle diyor ki o zaman onun kalbinde kilit var. Kilitlenmiş o kalp. Yani bardak ters dönmüştür. Sen buna su faydalı bir şey döksen bile o bardak kabul etmeyecek. Kalp da aynı böyledir. Ve Hatta yan ölmüştür diyor. Başka bir ayette ise onlar ne zaman yamuldular, yani Allah'ın emirlerinden geri döndüler, biz de diyor ki kalbini çevirdik diyor, artık su almaz. veya da diyor, mühürledik. Yani artık kalbe bir şey fayda ona girmez buyuruyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah'ı nasıl bileceğiz, nasıl bileceğiz? Allah'ı bilmenin tek yolu üçtür. Dördüncü bir yol yoktur. bir, Kur'an'la Allah'ı bileceğiz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sahih sünnetiyle bileceğiz. Üçüncüsü yol ise ashab-ı kiramına bırakmış olduğu din anlayışı üzere Allah azze ve Celle'yi tanımaya çalışacağız. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Fe in amenu ma amantum bi Eğer onlar sizler gibi inanırlarsa o zaman doğru yol üzereler. Öyleyse Allah hakkında konuşurken sahabe gibi konuşacağız. Onlar Allah'ı nasıl tarif etmişlerse öyle inanacağız. İlaveler etmeyeceğiz. Bugün çoğu insanlarla konuştuğumuz zaman, tartıştığımız zaman diyor ki Allah böyle demiş. Allah böyle yapmış. Ya bu nerede yazıyor? Kur'an'da yazıyor mu? Yazmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş mi? Söylememiş. Ashab-ı böyle bir rivayet var mı? Yok. Evet. E nereden getirdin? Falan profesör dedi. Ya profesör ne zaman yaşamış? E televizyonda gördün. Kardeşim profesörle peygamber arasında 1430 sene var. Kalkı profesör bunu aklından konuşuyorsa felsefe yapıyorsa bu geçersizdir. Böyle ki 20 okul okusun. Velev ki 20 tane diploması olsun. 20 tane ülkede profesörlük yapsın. Eğer Allah'ın kitabından peygamberin sünnetinden, ashab-ı kiramdan ispat getiremiyorsa, o o zaman Allah'ın tarifi değildir. Çünkü Allah kitabında bize bunu yasak koyuyor. Diyor ki, وَلَا la مَا لَيْسَ لَكَ bihi ilm. <عِلْم> İlmin olmadığı şeyleri konuşma. İlim nedir? Allah'ın kitabıdır, peygamberin sünnetidir, ashab-ı kiramın yoludur. Bunun dışındaki sözler, eğer onlarda yok ise, o zaman bu ilim değildir. Niye? Çünkü Allah'a iman gaybi bir meseledir. Yani gözle görünen bir mesele değildir. Görülmeyen bir meseledir. Ancak haberle iman edilir. Öyleyse Allah kendini en güzel kitabında açıklamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'yi en iyi bilen en çok sakınan ve en çok bilgisi olan insan Allah hakkında bizim peygamberimizdir onun nasıl anlatmışsa yorumunu üzerine geçmeyeceğiz. Ve peygamberi en iyi anlayan, en güzel Arapça konuşan insanlar ashab-ı kiramdır. Yani Kur'an'ı en iyi idrak eden, Kur'an'ın zamanında yaşayan, vahyin inişine şahit olan insanlar ne yapmışlar? Peygamber zamanında yaşamışlar ve Allah Azze ve Celle o ı kiramı övüyor. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? A'men Rasulü. <gülüyor> بِمَاُنْزِلَ min Rabbihi رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Elçi Rabbinden indirilene iman etti ve bir de müminler. Hangi müminler? ashab kiram. Allah Resulü vahiy geliyor ve diyor ben iman ettim. Yanındaki sahabi kiramda kiram da diyor biz de iman ettik. Allah da onları övüyor. Müminler diyor onlara. Öyleyse biz o müminlerin inancını alırsak Onların öğütleriyle yaşarsak o zaman kendimize doğru Müslüman diyebiliriz. Ama peygamberden uzak, Kur'an'dan uzak, ashab kiramın tarifinden uzak bir Allah'a kulluk edersek, aynı Hristiyanların yaptığı gibi işte Allah'a oğul isnat ediyorlar haşa, eş isnat ediyorlar, işte onu kiliselerinde resmini boyalıyorlar, sakallı uzun saçlı bulutların üzerinde diye gösteriyorlar. Böyle bir Allah'a inanırsak haşa bu Allah azze ve celle değil, bu Allah hakkında en çirkin iftiralardır. ve en tekonu ala Allahi mela'te Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri konuşmuş olursunuz. Öyleyse Allah hakkında konuşurken, bilirken ne yapacağız? Allah'ın ayeti var mı diye araştıracağız. Göster hocam, ayet nerede? E, hoca söyledi, yetmez. Hocam ayeti göster. Bakacağız gerçekten öyle ayet var mı? Hadis-i şerif var mı? Sahih mi? Doğru mu? ashab kiram böyle mi iman etmiş diye bunları bilmemiz lazım. Allah'a birlemek ne demektir? Allah'ı birlemek demek yani Allah'ın kendisine ait olan fiilleri vardır. Mesela yaratma gibi. Bu fiillerde Allah Azze ve Celle'yi bilmiyoruz. Yani kimseye Allah'ın fiillerini başkasına vermiyoruz. Demiyoruz, evet Allah yaratıyor ama bir de şeyh de yaratıyor, derse Allah'a ortak koşmuş oluruz. Yani Allah'ın fiillerinde Allah'ı birliyoruz. Yağmur'u kim veriyor? Allah veriyor. Dersen, bir de benim dedem de veriyor dersen Allah'ın fiillerinde ne yapmış olursun? Allah'a ortak koşmuş olursun. Falan zat veriyor. Güneşin doğudan batıya yürümesi Allah'ın izniyle oluyor. Demek bu Allah'ın fiilidir. Ben kalkıp bunu dersen, Abdülkadir Geylani Güneş'i oynatıyor dersen, döndürüyor dersen, Allah'a ortak koşmuş olurum. Allah'ı birlememiş olurum. Çünkü Allah, Kul Allah tektir diyorsun. De ki Allah tektir. Yani fiillerinde tektir. Kimse Allah'ın yanında yaratamaz. Kimse kainatta, yönetiminde düzenlemesinde kainatın bir hak sahibi olamaz. Allah tektir orada. Ama bugün adam ne yapıyor? Allah ve şeyhim diyor. Allah ve üstad hazretleri. Allah ve peygamber diyor. Allah ve melek diyor. Hayır arkadaşlar. Allah Ahaddır. Ne bir meleği ne de bir insana ihtiyacı vardır. Ve Allah azze ve celle yaratmadan önce de vardı. Ve yaratıcı sıfatı vardı. Öyleyse değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde birleyeceğiz. Ve kimseye, ne bir peygambere, ne bir meleğe ne de o ikisinin altındaki olan diğer mahlukata Allah'ın fiillerini isnat edeceğiz. Yaparsak Allah'a ortak koşmuş oluruz. Yani bir Hristiyanlar farkımız olmaz. Hristiyan diyor haşa, ise Allah'ın oğludur. Bu da diyor ki Şeyh de işte güneşi getirir. Aynı mağaradır. Dallindir. Gayril bir aleyhim olarak lakdalim. Bizleri senin öfkene gelmişlerin yoluna değil ve sapıklık olanların yoluna da iletme diyoruz. Ne için sapık? Çünkü Allah hakkında bilmeden konuşuyorlar. Evet Allah'ı seviyor. Ama o sevgisi, o Hristiyan'ın o sevgisi Allah'ın onu sevmesini engeldir. Niye? Niye? Çünkü sevgisinde şirk var. Allah'a ortak koşuyor. Çirkin bir şekilde seviyor onu. Evet Allah'a kiliseye gidiyor, yalvarıyor, dua ediyor ama aynı zamanda Allah'a çirkin iftiralarda bulunduğundan dolayı o sevginin bir kıymeti kalmıyor. Ve Allah diyor ki sen bana şirkte bulundun o sebeple ben senin yapmış olduğun bütün amelini boşa çıkartacağım. Red ediyorum diyor. Bunu anladıktan sonra Allah Azze ve Celle'yi ibadette birleyeceğiz. Allah Azze ve Celle'yi ibadette birlemek ne demektir? Yani kulluğu sadece ona yapacağız. Kulluk nedir? Allah'ın emretmiş olduğu, razı olacağı bütün ibadetlerin her türlüsünü gerek kalple, gerek dille, gerek bedenle yapmış olduğumuz açıktan ve gizliden bütün bu davranışları Yalnızca Allah azze ve celle'ye yapacağız. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. De ki benim namazım, kurbanım, ibadetlerimin her türlüsü hayatın ölümüne kadar hepsi alimlerin Rabbi olan içindir sadece. Ama kalkıp namazı falan için, gösteriş için, duysunlar diye, görsünler diye yaparsan o zaman bu artık Allah için olmamış. Ve Kutsi hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'den rivayet eden der ki Allah Azze ve Celle kim bana bir şey ortak koşarsa ibadette onu ve ortak koşmuş olduğu şeyi terk edelim. Ve ahiret gününde diyecek ki benden sevabını beklemeyin. Kimle ortak kılmışsanız gidin onlardan isteyin diyecek. Öyleyse değerli kardeşlerim ibadette Allah'a yalnızca kulluk edeceğiz. Ve bugün günümüzdeki Müslümanlar bilhassa Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın çoğu bu konuda cahil kalmışlardır. Dua ederken Allah'la beraber başkasına dua ediyorlar farkında değil. Ve kâle rabbukumud'uni estecib lekum Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim biz ne yaptık? ''Ya filan yetiş, ya seyda, ya Abdülkadir, ya mevlana, ya filan'' diyerekten duamıza başkalarını kattı ''Ve ennel mesâcide Mescidler Mescitler Allah'ın evleridir. Oralarda Allah'la beraber başkasına yönelmeyin dediği halde biz ne dedik? Allah'ın vatan hürmeti için, bayrak için, kahve için, peygamber için diyerekten duamızı karıştırdık. Halbuki dört mesebe göre bu haramdır. Hatta Hanefi mezhebine göre şirktir. Ama bugün çoğu camilerde, televizyonlarda sohbetlerde bu yapılmaktadır. Demek ki Allah'ı tam manasında birleyememişiz. Ve dua, bütün ibadetlerin temelidir. Tarifi, ibadet, duanın tarifi nedir? Peygamberimiz yapmıştır. Duanın tarifini bizzat bize sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Demiştir ki ibadet. dua ibadetin ta kendisidir. Ve insanların bugün en çok Allah'a şirk koştuğu konu duadır. Çünkü en çok insan dua yapar ve duasında Allah'ın dışında başkasına gider yalvarır. Gider kabirlerde dua yapar. Kabirlerin yanında çaputların yanında Efendim yatıların orada duasını yapmaya çalışır. Halbuki dinimiz bunları yasak etmiştir. Birazdan geleceğiz onlara. Öyleyse Allah'a birlemek neymiş? İbadetin her türlüsünde kulluk görevi sadece Allah için olacak. Zaten bu da la ilah illallah'ın manasıdır. La ma'budu bi hakkin illallah. Allah'tan başkası gerçek manada ibadete layık değildir. Allah'ın dışında hiç kimsenin ibadet hakkı vardır. Ne bir peygamberin ne bir meleğin. Ve Allah Azze ve Celle ahiret günü soracak. Ya İsa sen mi bu insanlara dedim seni ve annene tapsınlar diye. Haşa diyecek. Benim ne yetkim var böyle bir şey söylemeye. Ben onların arasındayken onlara söylediğim benim de ve sizin de olan Rabbinize kulluk edin. Ben öldükten sonra yaptıklarına da sen benden daha haberdarsın. Öyleyse ne bir peygambere ne de bir meleğe kulluk yapılır. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam insanlar onu yüceltmemesi için önlemini almıştır. Ne demiştir? Hristiyanların aşırı gittiği gibi ölmeden siz de beni aşırı ölmeyin. Sadece deyin ki bu Allah'ın elçisidir ve kuludur deyin. Abdullah ve Resulü değil. Ama bugün insanlar ne yapıyor? Şiirler yazıyor. İşte doğum haftası münasebetiyle peygamberin doğum gününü kutluyorlar. Ve orada şirk dolu sözler diyorlar. Ya Muhammed sen olmasaydın Allah dünyayı yaratmayacaktı, kainatı yaratmayacaktı. İşte sen varsın, terazinin başında sen olacaksın. Efendim kantarın başında sen olacaksın. E, i̇nsanların cennete cehennemen girme kararında sen olacaksın diye şiirler okuyorlar. Allah nerede kaldı? Allah ne yapacak? Hatta o kadar aşırı gidiyorlar ki bazı cahiller. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam Cibril'e Boya demiş ki ya Cebrail sana vahyi kim veriyor? O da işte perden arkasından bir el uzatır bana oku diyor. Ben de okuduğumu getiriyorum sana veriyorum. Ve bu televizyonlarda en meşhur tarikat hocaları anlatmaktadır. Milyonlar insanlara inanaraktan insanların şirke düşmesine sebep oluyorlar. Sonra Cebrail gidiyor. Perdenin arkasına bakıyor. Sonra geliyor peygamberimize diyor ki seni gördüm ey Allah'ın Resulü. Haşa. E Allah nerede? Ne eli ya? Demek ki bunlar nedir? Dinimizle alakalı olmayan, tamamen uydurulmuş olan hurafelerdir. Başta ne dedim? Allah'ı bilmek için Kur'an'ı bileceğiz, sünneti bileceğiz, sahabeyi tanıyacağız. Eğer bunlar üçünü tanımadan dini yaşarsak işte böyle bir çorba din ortaya çıkar. Başından sonuna kadar hurafe, yalan ve aslı olmayan sözlerle dolu. Öyleyse değerli kardeşlerim, bizlerin hayatı çok kıymetli. Senin hayatın çok kıymetli. Sen bu hayatını, ahiret, ebedi hayatını falancan hatırı için yaşamıyorsun ki. Namazını, Kur'an'ını falan görsün diye bana sevap versin diye yapmıyorsun. Allah için yapıyorsan, öyleyse Allah'ı bilerek yap, onu birliyerek yap onun istemiş olduğu şekilde kulluk ya. Yani. eğer kim diyorsa ki gel bana kulluk et benim tarikatıma gir benim cemaatimden ol diyorsa ondan korkacaksın biz müslümanız ikinci bir ismi Allah bize vermemiş ne gerek var ben kendime ikinci üçüncü bir isim koyup müslümanları bölüyorum biz müslümanız bu isimle rahatsız olan mı var müslümanım başka bir isim neden kendime takıyorum Adıma A, B grubu, C grubu diyerekten cemaat ismini takayım. Allah Azze ve Celle diyor ki O sizleri Müslüman adını verdi. Bundan daha büyük şeref olabilir mi? Öyleyse değerli kardeşlerim dini doğru anlamak doğru sonuçlara götürür. Dini yanlış anlamak ise yanlış manaya götürür. Bir örnek vereceğim. Bir sahabe-i kiram Savaşa gidiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları gönderiyor. Sahih Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Geri savaşta bir sahabe yaralanıyor. Ağır yaralanıyor, vücudundan, kafasından yaralanıyor. Ve geceleyin bir yerde konaklarken o sahabe-i ihtilam oluyor. Sabah namazı ezanı okununca diyor ki ben yaralıyım ama ihtilam oldum ne yapmam lazım? Orada bilmeyen birisi demiş ki yıkanman lazım. Mecbursun gusül abdesti alacaksın, boy abdesti alacaksın. Yoksa namaz olmaz direktten. Adam ağır yaralı. Başından kılınç yarası var. Haram deyince bu sefer kalkıp yıkanıyor. Boy abdesti alıyor. E, su yarasına giriyor ve orada sahabi şehit oluyor vefat ediyor. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselama gelip anlatıyorlar. diyor işte falan fetva verdi. Dedi ki ihtilamlı, yaralı da olsa mecburdur, yıkanması lazım. Adam da sudan yıkandı, vefat etti, öldü, şehit oldu. Bunun üzerine diyor ki siz onu öldürdünüz. Allah da sizleri öldürsün. Dinde yanlış anlarsan yanlış fetva verirsin. Rütben önemli değil. Öyleyse hep asker sormamız lazım. Kaynak nerede? Din nerede? Çünkü bu babamın dini değil bu. Benim malım değil bu. İstediğim gibi keseyim, dağıtayım. Hakkım yok. Sen kimsin? Ben kimim? ne hakla ne cüretle yap şunu bir şey olmaz yap böyle kurtulursun ne hakkın var şu kadarı kursan şu kadar sevap ver bunu hangi hakla söylüyorsun diyebilmen için ya peygamber olacaksın aleyhissalatü vesselam olacaksın ya sana Allah'tan vahiy gelmesi lazım e peygamber olmadığına göre peygamberden sonra vahi de gelmeyeceğine göre ona uymaktan başka çaremiz yoktur ona oyun, peygambere oyun kurtulacaksınız. Ama bugün bizim millet hangi artistin nerede yediğini, nasıl belaştığını ne gidiğinden haberi var. Ama peygamberi nasıl namaz kılmış bundan haberi yok. Hangi futbolcu kaç bin euroya transfer olduğundan haberi var. Hangi takımda kaç gol attığından haberi var. Ama peygamberi nasıl intikat etmiş Allah'ı Nasıl Allah'a kulluk etmiş olmuş? Bunlar haberi yok. Sonra da ben de Müslümanım diyor. Neden Müslüman senin ya? Ne kadar Müslümansın? Yüzde kaçın Müslüman? Müslüman olman için Allah'ın dinine ilgin nerede? Ve bunun için ne kadar bir gayret gösteriyorsun? Halbuki Allah karşılığında sana bu kadar söz vaade bulunmuş. senin devamlı mutlu olman istiyor. Ya parasız olduğu zaman üzülmeyesin diye Allah diyor ki öbür insanlara gidin ona yardım edin. O aç yatmasın. Senin mutlu olmanı istiyor. Bu hangi inançta var? Sadece İslam'dan gelmektedir. Eğer bugün bazı insanlar bunu bizden kopyalamışsa bir ki onların aslında bu yoktur. Onların aslı karanlıktır, zulümdür, adaletsizliktir. Sevgi, merhamet yoktur. Ve bunu en son gördük işte Libya'da. Görüyor şu anda Suriye'de ne yaptıklarını. Merhamet, adalet, şefkat, karşıdaki insana saygı bu ancak İslam'da vardır. Öyleyse değerli kardeşlerim İslam'ın büyüklüğünü yanlış davranışlarımızla küçültmeyelim. Çünkü her birimiz İslam'ı temsil ediyoruz. Hele hele Garp'ta, Avrupa gibi yerde eğer bizler utanıyorsak Müslüman olduğumuzdan, bazı Müslümanlara sorulduğu zaman ne dinin nedir adam zor diyor ben Müslüman utanıyor ya ne utanıyorsun o daha yıkanmayı bilmiyor yıkanmayı senin babandan öğrendi ecdadından öğrendi Neyinden utanıyorsun o daha alfabe okumasını bilmezdi biz okumayı bilirken öyleyse ilim de fendi bilim de hepsi İslam'dadır ve İslam her zaman üstün gelecektir ve her çağ, her ortama her mekana da en iyi çözümü getirendir. Bu Allah'ın meydan okumasıdır. Bunu bildiğimiz halde biz Müslümanlar böyle bir zengin bir hazineye sahipken nasıl olur da bu hazineyi görmezlikten geliriz ve kıymetsiz olan hurda olan gereksiz eşyaları üstün tutarız. Öyleyse Allah'ı gerçekten bilmiyor Allah diyor ki Allah'tan gerektiği şekilde sakınınız. Onun şairine yakışır bir şekilde kendinizi biçim verin diyor. Veriyor muyuz gerçekten? Din bizim için kaçıncı sırada? Allah azze ve celle onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızın neresinde? Bunu öğrenmemiz lazım. Yoksa sabah kadar örnekler veririz, hayranlar içinde örneklere kalırız ama o örneklerden pay çıkartmıyorsak değişim için İlk adımı atmıyorsak ve bundan sonra daha iyi bir Müslüman, bilinçli Müslüman olacağım diye bir çaba göstermiyorsak, hala ben Hasan Hoca ne derse onun peşinde giderim, peygambere ters de olsa, doğru da olsa, ben Hasan Hoca'nın cemaatinden çıkmam diye zihniyet varsa, huligan gibi İslam'ı yaşarsak, neyi müdafaa ettiğimizi, neyi savunduğumuzu, neyi övdüğümüzü bilmeden bir din yaşarsak, işte bu duruma düşeriz. Allah azze ve celle ancak Müslüman'dır. Mümin olanın salih amelini kabul edeceğim buyuruyor. Fe men kana yercu liqa'a rabbih felya'mal 'amelen salihah ve la yuşrik bi rabbi Öyleyse kim Allah'la buluşmak istiyorsa salih amel işlesin. Salih ameli kafasına uydurmayacak. Peygamberin hayatına bakacak. Aleyhissalatu vesselam ne yapmış? Sırf eve girme ve çıkıncaya kadar bin yüz tane sünneti vardır. Bizim bir arkadaş saydı, komple aldı. Eve girdiğinden çıktığına kadar sünneti saydı. Peygamberimizin bin yüz tane sünneti var. Şimdi eve gireceksin. sabah kadar evde oturacaksın mesela. İşe gidene kadar. Altı saat evde oturuyorsun. Kaç saat peygamberine benzedin? ev halkı kaç saati peygamber aleyhissalatü vesselama benzedi? Allah'ı biliyor muyuz? Allah'ı biliyor muyuz? İşte bu soruyu cevaplamamız lazım. 1100 tane, belki 10 tanesini bile bilmeyenlerimiz var. 10 tanesi. Yani 0,01 demektir yüzdelik olarak. Ne acı durumumuz var. Öyleyse değerli kardeşlerim şuurlu Müslüman olmak ancak ilimden geçer. Kur'an'ı elinize alarak, okuyaraktan, içindeki ayetleri anlayaraktan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini araştıraraktan ve dini falanca filanca için değil, Allah için yaşarsan ön yargısız, şuculuk bu yapmadan, sadece Allah'ı ben razı etmek istiyorum, nefsimi ve ailemi ebedi olan cehennem azabından kurtarıp, Allah'ın rahmetine, cennetine ulaşmak istiyorum dersen o zaman gerçek Müslümansır. Ama ne zaman dinimizi huligana çevirirsek takım tutarcasına kendi takımımızı övüyoruz. Karşı takımı kararlarsak bu din değildir arkadaşlar. Böyle peygamberimiz bir din getirmemiştir. Din Allah'ın kitabıdır. Peygamberin sahih sünnetidir. ashabi kiramın metodudur, anlayışıdır. Ve bize ne kadar onlara çaba gösterirsek o kadar mükafat alacağız ve ne kadarca bilgisizce, cahilce din yaşarsak kabul olmayacak. Öyleyse kısa olarak Allah'ı birlemedeki en büyük engelniymiş, bilgisizce şirk yapmakmış. Ve bugün toplumumuzda bu çok yaygın. Nedir mesela? Sihircilik, müneccimcilik, kehanetcilik, Efendim fal bakmalar, nazarlara inanmak, nazar boncukları takmak, deri takıyorlar, diş takıyorlar, şeytan isimleri takıyorlar ve bunlar onu koruyacağını zannediyorlar. Hayvanlarına takıyor, aracına takıyor, evine aslıyor. Bunlar hepsi la ilahe illallahı bozan hallerdir. Allah'ı birlemeyi de bozan hallerdir. Özel kabirlere gidip türbeleri ziyaret edip oralardan medet umup, orada kurban kesmek, oruç tutmak, orada dualarda bulunmak, üstün olacağına inanmak La ilahe illallah'ı bozul arkadaşlar. Velev ki bunu devlet bile teşvik etse bileceksin ki bu yanlıştır. Dinimizde yoktur. La ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Kim bunu davet ediyorsa böyle yatıları ziyarete diyeceksin ki Peygamberimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Allah'a günahda kula kullu itaat yoktur. Kula itaat meşru olan şeyler de vardır. Ama haramda itaat edilmez. Öz baban bile dese namaz kılma o zaman diyeceksin kusura bakma burada senin yetkin yoktur. Ben sana itaat edeceğim, sayacağım, seveceğim, her zaman destek vereceğim ama Allah'ın hakkı senin hakkından daha üstündür. Din budur arkadaşlar. Herkes hakkını bilecek. Kimse hakkını tecavüz edemez, ilerisine gidemez. Allah'ı tanıyacağız, Allah'ı bileceğiz. Ve Allah'ın hakkı her şeyin üstünde olduğunu bileceğiz. Çünkü Allah'ın hakkını koruyan bir insan başkaların hakkını da korur. Ama Allah'ın hakkını korumayan bir insan ne hanımının hakkını korur, ne çocuğunun hakkını korur, ne de toplumun hakkını korur. Yani bir insan ne kadar dindar olursa o kadar topluma faydalı olur. Ve bir insan ne kadar Allah'tan uzak bir şekilde yaşarsa o kadar toplumdan uzaktır. Gidin hapishanelere. Eroinden yatanlar, hırsızlıktan yatanlar, açılıktan yatanlar kaç defa cuma namazına gitmişler? Kaç tane ayetten haberi var? Ve kaç tane devamlı namaza giden hapishanede yatıyor? Araştırıp bakabilirsiniz. Demek ki dindar olmak kötü bir şey değilmiş. Ama bize öyle öğrettiler. Dindar olmak kötü bir şeydir diyerekten, gericiliktir diyerekten İnsanları Allah'ın dininden uzaklaştırdılar ve şeytan bize bu cümleyi tasdik ettirdirdi. Kabul ettirdi bizlere. Halbuki bir birisi kalkıp da demiyor ne alakası var. Müslüman olmanın gelicilikle. Allah'ın ilk emri cehalete savaş açmıştır. Üç defa arka arkaya farz etmiştir, emretmiştir. İkra, ikra, ikra diyerekten Allah Azze ve Celle Müslümanın gelici olmasını baştan yasaklamıştır. Eğer bir Müslüman gericiyse cehaletindendir. Müslüman her zaman ilericidir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor eğer iman etmezseniz, imandan geri dönerseniz eski halinize dönersiniz. O zaman gerici olursunuz. Öyleyse değerli kardeşlerim, bugün yaygın olan şirki tanımamız lazım ve onlara karşı dur dememiz lazım. Neyler? En güzel sözlerle, anlataraktan. Allah'ın dışında kimseye kulluk edinmeyeceğini, saydığı en çok Allah hak ettiğini ve Allah'a göstermiş olduğu saydığı mahlukatla eşit görmeyeceğiz, tutmayacağız. Yapılırsa o zaman Allah senden razı olmadığını bileceksin. Ne zaman razı oluyor? Onun hakkını verirsen. Ve o da kolay istemiş. Diyor ki kulluğu bana yapacaksın, namazı bana kılacaksın, orucunu bana yapacaksın. Zekatını verirken benim için vereceksin, kurban keserken benim adımla keseceksin diyor. Ve yine burada hep sana faydaları geri dönüyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle sizleri de ve bizleri de Allah'ı doğru bilim, birleyen mutta kullarından eylesin. Ve akirud da'yan'a en ilhamdir Allah'ı Rabbi Ve sallallahu ve